Açık Dergi İş Sanatı'nın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 95.0'da bu akşam İpek Duben'le gerçekleştirdiğimiz söyleşimizin ikinci bölümünü sunuyoruz sizlere. 40 yıl aşkın süredir güncel sanat sahnesine üretimleriyle yön vermiş Duben'le bu akşam sanat tarihi kurumlar ve sanatta vicdan üzerine söyleşeceğiz. Hatırlayanlar vardır. Salt Beyoğlu'nda geçtiğimiz hafta İpek Tübe'nin 1980'lerin başındaki resim ve desenlerinden 2020 tarihli Melekler ve Soytaylar isimli eserine uzanan bir retrospektif sergi açıldı ten, beden, ben başlığıyla evet bu serginin e, ana temalarını değerlendirdiğimiz söyleşimizi geride bıraktık şimdi Evrim Altun İpek Hanım'da gerçekleştirdiği bu kıymetli kaydın ikinci bölümüne geçiyoruz evet burada da Evet kurumlar hakkında konuşmaya devam ediyoruz aslında Akademi, müze yanı sıra sanat tarihi ve sanat eleştirisi gibi konularda Tecrübeli mi İpek söyleyecekleri var bizlere e, Uluslararası sanat yapısına dair de şerhimizi düştükten sonra Sanat nasıl gösterir ya da sanatta vicdan neye denk gelir sorusunu e, cevap olabileceğini düşündüğümüz e, kıymetli sözler sarf etti ...kıymetli İpek Ruben Hanım. Evet lafı daha fazla uzatmadan... ...şimdi söyleşimize geçelim. Açık sergi. sergi bütününe baktığımızda... ...bize tecrübe ettirdiği... ...iki kurum da var. Tecrübe ve... ...tenkit ettirdiği... ...iki kurum da var. Akademi... ...ve müze. Şimdi burada saltın durumu... ...pozisyonu... ...işlevi... İstiklal Devleti geçirdiği evrim diyelim. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda nerede görüyorsunuz? Yani nedir? Gözleminiz nedir? Yani en son yaptığım e, sergim e, Soytarılar Doğru. ve e, Melekler biraz buna e, yönelik. Yani e, değerlerin ve edilmiş şeylerin ki bundan işte geçmiş diyelim. Onları statik düşünemeyiz tabii. Onlar da devamlı olarak bir evrim içindeler. Ama yani kalıntıları ve hafızamızı oluşturan yönleri de çöküyor. Yani İstiklal Caddesi bunun çok güzel bir örneği. Ve Salt'ın buradaki ki e, özellik de çok önemli. Yani İstiklal Cerdesi Beyoğlu ve o kültürün devamlı değişik olması devamlı bir akışkanlık ve dönüşüm içinde olmasının karşısında dik durmaya çalışan bir tarihsellik gösteriyor Saat. Kendisi eski çok eski bir kurum değil ama duruşundaki değerlerindeki e, dürüstlük ve Savunduğu değerler sanat üstünden bahsediyorum ben. Tabii sanat üstünden bahsederken bunu aynı zamanda etik değerler olarak da düşünmek zorundayız. Bu durumdaki çalışması bu anlayış içinde çalışan bir kurum olduğu için orada ilginç bir bir karşılaşma oluyor diye düşünüyorum. Bu kimliksizleştiren ve hiçleştiren devamlı değişim içinde olan İstiklal Caddesi karşısında dur bir dakika bazı şeyleri düşünelim diyen bir kurumla karşı karşıyayız. O, o da ilginç yani önemli. Kim gelecek de seyredecek bunları diye sormak gerekiyor. Yani sokaktaki adam giriyor mu içeri? Beni o ilgilendiriyor. Sanat çevresi zaten Merak eden geliyor Zaten bir miktar Farkında Ama sokaktaki adamı içeriye almak çok önemli Çok önemli Benim için çok önemli Zaten yaptığım işlerde Farkındalık yaratma çabası Gördüğün gibi Öne çıkıyor Yani Dolayısıyla sergi yapmışım Kim görsün Adam görsün sokaktaki adam görsün Ne anlayacak ne kadar anlayacak nasıl tepki verecek bunlar çok önemli o, o açıdan e, bu kurumun ürettiği belgeleme arşivleme e, politikası, politikası evet. emsal niteliği e, kesinlikle salt da yaşanan. Kesinlikle bir salt kalada arşivlemesi çok çok önemli. Evet. En son galiba Serhat Bey arşiv devredeydi. E, bu da bir e, ihtiyacın e, yansıması. Evet. E, o ile baktığımızda bu güzel e, birikimin de bir herhalde yayına dönüşmesi gerekiyor, İnşallah. Evet, kitap yapmayı planlıyoruz. Buradan şeye gelmek istiyorum bitirirken. Ee, sanat kritiği ve sanat tarihi yazılımında neredeyiz? Hem Türkiye olarak hem dünya olarak. Bu hıza nasıl e, adapte oluyoruz? Şöyle söyleyeyim. Türkiye olarak sanat yapanlar e, bence e, yani aktif olan e, çağdaş güncel sanata eklemlendiler. Yani çok iyi güncel sanatçılarımız var. Sanat yazarları konusunu da o kadar e, umutlu konuşamayacağım. Bir defa sanat üzerine düşünceyi yazmak veya sanat servisini değerlendirmek, yani kritik yapmak eski anlamda gibi bir Anlayış giderek çözüldü gibi geliyor bana, röportaja dönüldü. Röportaj kolay bir iş gibi geliyor herkese. Çünkü genellikle sanatçıya soru veriyorlar, yazdırtıyorlar veya kendileri e, röportajı ne kadar anlıyorlarsa çok kısa bir e, şeyde, alanda onu yazı kelime şey bir, bir şeysiyle. Haznesiyle yazıyorlar ve bu zaten bir şey eklemiyor yani ne? onu okuyana bir şey ekliyor ama belki bir 15 dakikalık bir ün kazandırıyorsun açıyor <gülüyor> ya onu yapıyor olabilir. E, Raporajı yapan da işte bir ara, o da 15 dakikalık bir ün alıyor al, al, al, al. ama senin gibi mesela yıllarca uğraşan ondan sonra akademisyenler var, sanat tarihçileri var, onlar var. Yayınlanan kitaplar var. Ama ciddi bir sanat teorisi, sanat kritiği anlayışının daha Türkiye sanat ortamında yayıldığını görmüyorum. Görmüyorum. Yani eleştiren teori ve tarihi çok iyi bilmek lazım. Yani hem Türk sanat tarihi çok iyi bilmek lazım. Türkiye'nin ontolojik oluşumunu, evrimini bilmek lazım ki Batı'dan öğrendikleri kavramları üzerinde düşünebilsinler. Bu düşünce olmadan zaten yazılamaz. Peki bir otokritik daha mümkün olabilir mi? Kurumların dokunulmazlığı, işte destekçilerin dokunulmazlığı, keza affınıza sığınarak söylüyorum kimi sanatçıların yüksek e, ne diyelim egolarının verdiği dokunulmazlık çünkü yazarların işte muhabirlerin verdiği bir çekince var üzmeyelim hani yanlış bir şey söylemeyelim kızdırmayalım bu da hep başımızdan geçen bir mesele değil mi ne dersin Ama bu, yani zaten e, meselenin belki temelinde bu var öz eleştiri yapmak bilmeyen bir evet. toplum yani burada öz eleştiri demek yani Kötülemek anlamında evet. Bu Kötüleme değil. Eleştiriyi kötüleme olarak e, tanımlamak yanlış oluyor. Eleştiri değerlendirmedir. E, sanat eleştirisi bir değerlendirmedir. Yerini oturtmadır. Analizdir. Kötüleme değildir. İçinde beğendiğin yanları vardır. Beğenmediğin yanları vardır. Ya da çok harika bulursun. O da senin kişisel özel tepkimdir. E, ama Türkiye'de bu Aman üzmeyeyim aman bilmem ne yani üzeceksin gerekirse üzeceksin adamın üzülmesi lazım zaten Yani bizim olgunlaşmamız için gelişmemiz için çağdaşlaşmamız için kendimizi iyice bakmamız lazım Ve bize baktırtmak gerekiyor ayrıca eleştirmenin görevi de bu bakacaksın kendine İşlerinizde de sergide yaşıyoruz bunu özellikle keyici tekrar deneyimletiyorsunuz bize işlerinizde de e, izleyiciyi e, tahayyülünüze e, neredeyse sevk ediyorsunuz e, ve mekanı resimleştirirken resmi de mekanlaştırıyorsunuz orada da ciddi bir kavga verdiniz yıllarca Çok. E, ikinci boyuttan üçüncü boyuta hatta oradan dördüncü boyuta metafiziye nasıl geçilir? Analojiyi nasıl yapılır meselesine, şimdi bu keycine ne yazık ki ibretle bize tekrar deneyimletmeniz, bize o duyguyu sevk etmeniz çok ibret verici yani. Yani öyle, yani acı çekmeden sanat yapılmaz. Bu bütün ustaların ve bilgi adamlarının söylediği şeydir, acı çekmeden sanat yapılmaz. Yani çünkü onu bilmek lazım. Yani düşünmekle yetmez. Bilmek lazım, bilerek yapacaksın. Bilmek de dürüst olmaktan geçiyor. Yani sen eğer üst, halının altına süpürürsen, üstünden, üstünden yokmuş gibi geçersen, e, hani öbür tarafa bakarsan, Suretle yetinirsin. Suretle yetinirken, sana tükörene yağmur yağdı dersen. Yani bu, bu durumda tabii o zaman dürüst değilsin zaten. Düştü olmayan insandan ne eleştirmen çıkar, ne akademisyen çıkar, ne sanatçı çıkar, ne siyasetçi çıkar. Hı hı. Yani siyasetçi çıkabilir de, ülkeye yararı olan bir lider siyaseti çıkamaz. Hı hı. Dediğim bu. O zaman sizi ürkütüyor mu mesela şu tabir, kültür politikası? Kültür politikası çok yanlış bir şey tabii. Kültür politikası yerine kültür deseler daha iyi olacak. Kültürün politikası olduğu zaman işte Hitler'in politikası olur. Sovyetlerin politikası olur. Mesela Sovyetlerin aşırı real, realizmi olur. Fa işte faşistlerin faşist değerleri taşıyan Nazi resimleri olur. Ondan sonra onun zaten ömrü o rejim bitince biter. Yani böyle bir kültür olamaz. Şu da olamaz. Kültür ve turizm bakanlığı diye bir şey de olamaz. Kültür turistik bir değer olması için önce doğru dürüst temsil edilmesi lazım. Yani sen ayrıca da sanatını turist görsün diye de yapmazsın. Sanatı sen kendin için, kendi kültürün içinde kendi adına yaparsın. Sonra o çok iyi bir şeyse millet gelir bakar turist olarak. Bu, bu tabirler yani az gelişmiş ülkelerde olan meseleler Gelişmiş ülkelerde, hakikaten sanat tarihini çok geliştirmiş ülkelerde böyle bir dava yok zaten. 95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programında Saltbeyoğlu'nda açılan Ten Beden Ben sergisi vesilesiyle Evrim Altuğ'un İpek Duben'le gerçekleştirdiği söyleşinin kaydını sunuyoruz sizlere. Yaşamının bir bölümünü Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirmiş olan Duben'in uluslararası sanat Piyanas piyasasına ilişkin gözlemlerini duyacağımız söyleşimizin son bölümüne doğru. İpek Tüben 1965 yılında Chicago'ya, gerçi güncel sanat dışı bir e, alanda tahsis görmek üzere gittiğinde aslında ilk ilişkisi Amerika Birleşikleri ile başlıyor ama 90'lı yılları yoğun olarak New York'ta geçiriyor sanatçı. Zaten 1980 yılında ürettiği şerefesinden e, bu yana varlığını düşünürsek güncel sanat e, sahnesinde e, 40 yıllık birikimiyle uluslararası sanat piyasasına ilişkin söyleyecekleri ayrı bir merak konusu hiç şüphesiz. Gelin hep beraber bu bölüme kulak verelim şimdi. Bu açıdan dünya bienal haritasına veya Türkiye bienal haritasına baktığınızda ya da kurumsallaşma haritasına baktığınızda e, merkez çevre e, evrimi de yaşıyoruz. Ee, bir takım hamleler var, bir takım çabalar var. Ee, bu sizi umutlandırıyor mu? Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Merkez çevre din de 1980'lerin sonunda bu ben öyle görüyorum. Belki bu konuda daha uzman kişiler daha e, daha ayrıntı biliyorlar, biliyorlardır ve tarihleri daha ayrıntılı söyleyebilirler ama ben 80'lerin sonu diyebilirim Türkiye'de hissettiğim. Türkiye'de hissettiğim e, Avrupa'nın ya Amerika demeyeceğim daha Avrupa'nın e, Orta Doğu ve Şarka bir bir yer verelim dediği bir dönem ve çok ilginçtir ki siyasi seçimler yaparak sanatçılar arasından Türkiye dahil onları birer tek kişilikler olarak desteklediler yani Türkiye'nin kültürünü yansıtan bir çağdaş sanatçı değil de bu kişi bizim kültürden yeterince almış gel biz bunu bir şıklık olsun diye hani destek veriyoruz, açılıyoruz. Açılıyoruz, kapılarımızı açıyoruz. Onu alıyor ve onu yüceltiyor. Ve o yücelenler zaten genellikle de iki aşamalı oldu. Birinci aşamada aynen Avrupa şeyin batı kavramsal gelişimin izinde giden üretimler, sadık. ona sadık üretim yapan sanatçı veya birkaç sanatçı dersine çalışmış veya tamamiyle Türkiye'nin kendi onların beklediği ve hafiften bildiği kiç kültürünü yansıtan işleri anladılar anlamaları çok önemli tabii. Anladılar ve tabii o da özgün bir şey. Yani hakikaten Türkiye'de bu var. Dolayısıyla onu başlarına çıkarttılar. Yani sevgili Gülsün Kara Mustafa çok sevdiğim, çok saydığım bir sanatçıdır. Mesela onun bu şekilde Avrupa'da bu kadar büyük kucaklanması ki çok hakikaten güzel bir şey. Ama yani bu yoruma açık bir durum. Evet. Bunun ötesinde Türkiye'nin kompleks kültürüyle uğraşmaya girdiğiniz zaman işiniz çok zorlaşır. Çünkü Batı'nın o, o davayı anlaması zordur. O kültürü anlayacak. Bizim nasıl ki buradaki sanatçı veya siyasetçi Batı değerini gerçekten anlayacak da onu yorumlayıp kendini adapte edecek. Aynı şey... Onlar için de söz konusu. Yani burada gerçekten farklı bir iş yapan insanı anlayabilmesi için zorlanacak yani. Yani Türkiye nasıl bir amalgam, nasıl bir karışımdır ki? Ne kiçtir, ne işte minyatürdür, ne yararma söyleyeyim Rönesans'tır, ne konseptüel bir Warhol'dur veya Duchamp'tır. Ama bunların hepsinin karıştığı bir şey olabilir. E onu anlaması için bayağı düşünmesi lazım. Ki o olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Ama bu nasıl olabilir? Ancak Türkiye kendisi güçlenirse, kendisi sahiplenirse devlet olarak, millet olarak, toplum olarak, parayı taşıyanlar olarak bu tür çizgide çalışan sanatçıları sahipleri değerlendirdikçe o zaman öbürlerinin de gözü, kafası, başı döner bakarlar. Mesela bunu Çin yaptı. Çin'in e son derece büyük bir alan açıldı. Yurt dışında. Büyük bir alan açıldı ve çok müthiş Çinli sanatçılar var ve Çinli sanatçılar var. Çinli olduğunu da anlıyorsunuz. Yani benim bu bir milliyetçi söylem değil benim konuşmam. Benim konuşmam kültür farkındalığı içinde Yaptığım bir düşünce bu. Yani hiçbir zaman milliyetçi bir şey desteklemedim ve savunmadım. Öyle de bir derdim yok. O açıdan Louvre'un Abu Dhabi'ye gitmesi, Abu Dhabi, Abu Dhabi evet. değil mi? Veya işte Pompidou'nun metse galiba değil mi? Gitti. Yani bu büyük kurumların da şubeleşmesine de temkinli yaklaşmak gerekiyor herhalde. E tabii ama onun, AM onun bir zararı yok. Yani çünkü o gidiyor kendi sanatçılarını sergiliyor. Yani o da bir kolaylık. Luhur Türkiye'ye gelse buradakiler de Fransa'ya gidemeyip orayı burada görsek güzel bir şey yani. Hmm. Ama tabi o ne yapıyor? Tanıtım da yapıyor. Hmm. Tanıtım ne demek? Etkili, etkili etkilemek etki alanını genişletiyor. Peki rekabet e, sizce e, hakkaniyetli bir şey mi Türkiye kültür haritasına baktığınızda mesela İstanak burada kurum açmak üzere tekrar biliyoruz. AKM tekrar yapılandı. Efendim İstanbul Modern yeniden güncelliyor kendini. Yanına İstanbul Resim Heykel Müzesi açılıyor. Bunları birbirine düşürmek mantıklı mı? Yani şöyle bir şey söyleyeyim İstanbul Resim devlet ve mesle müzesi olması olmazsa olmaz bir durum yani bunun olması şart. Ama o hangi dönemi temsil edecek Bunu sana tarçilir biliyorlar aslında. Ama devlet de bir dinlemiyor çünkü eli onun içinde. Davasıp beyin de böyle bir. bir evet yani bir defa para dökmesi lazım sanata büyük bir saygıyla yaklaşması lazım artistik yapma tabirinin yok edilmesi lazım gibi gibi. Diğer çağdaş müzeler ise. Şöyle bir sorunla karşı karşıya gelebilirler yani hepsi iş toplayacak hmm. yani işler de sonsuz değil yani bizim çağda sanat tarihimiz modern sanat tarihimiz oldukça kı kısa bir süre hmm. o bakımdan bunları nasıl ayrıştıracaklar kim neyi toplayacak nasıl yapacak göreceğiz ya yani göreceğiz ben destekliyorum niye? Aman ne kadar çok olursa o kadar iyi ve ne kadar çok sokaktaki insan oraya girerse o kadar iyi. Ve şimdi görüyorum ki gençler yani sosyal konumların ne olursa olsun hakikaten meraklılar. Biennale'lere giriyorlar, müzelere gidiyorlar, sergileri geziyorlar ve bu benim içim açıyor ve ümit veriyor bana. İpek Tüben'i duyuyorsunuz Açık Radyo'da, Açık Dergi programında sevgili dostumuz Açık Radyo programcısı ve sanat eleştirmeni Evrim Altun'un İpek Tüben'in Ten, Beden, Ben sergisi vesilesiyle sanatçıyla yaptığı söyleşinin kaydını sizlere sunmaktayız. İki bölüm halinde gerçekleşti bu yayın. Bu akşam sonlandırıyoruz söyleşimizi. Hatta kısa bir bölümün geride kaldığını belirtmem lazım ama e, evet yolunda tembeden ben sergisini helaletle tavsiye ettiğimizde belirttiğim son sorumuza geçiyoruz. Şimdi Erma Altu ile İpek Tube'nin söyleşisinden evet, İpek Hanım'a da zaman ayırdığı için çok çok teşekkür ediyoruz Erma Altu'ya da. Hakeza bu e, kıymetli kaydı açık radyoya ulaştırdığı için. Çok özetleyerek son bir soruyla ile kapatacağım. Güncel sanatta... Kişisel ya da ulusal trajedilerin e, mater aşırı materyalize edilmesinden rahatsız mısınız? Nasıl yapıldığına bağlı. Evet. Yani. Ki ekoloji de. Evet, ta, evet. Öyle. Yani ben sana bir örnek vereyim. Ben mesela aile içi şiddet konusunu bu aşk kitabı lambuku yaparken bu ahlaki problemle yüz yüze geldim. Ben bu insanların acılarını ve Özel mahremlerini e, kullanıyorum. Peki benim sorumluluğum yok mu da yani bu, bu bu ne demek oluyor? Nasıl yaptığınıza bağlı. Aynen. Ben onların mahremini mahrem olarak değil, acıya dönüştürüp karşımdakine sen de bak şunu gör. Yaklaşımı içinde yapmak üzere yola çık Yapmak için de çok uğraştım. Öyle hemen olmuyor. Yani oradan şunu söyleyebiliriz, evrim, belge çalışan, belgeyle çalışan sanatçının belgeyi sanata dönüştürme süreci çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. Ve çok farkında olması lazım. Yoksa kitap oku daha iyi olur. Evet. Bir tür fotosentez aslında. İyi yani. Yani bunu bir... sanata dönüştürmek demek, hissettirtmek demek. ...baktırmak değil, göstermek ve anlatmak yetmiyor. Hissettirmek lazım. Empati burada. Empati. Zaten. Ya o konular öyle. Yani ama yani sen bir güzel bir Rönesans portresine bak... ...yani herhangi bir Rembrandt'ın kendi oto portresine bak... ...neler görüyorsun adamın hayatından. Yani adam ruhunu gösteriyor seni hissetmeni sağlıyor. Anlatabiliyor muyum? Hesapla yapılmış şey değil bunlar tabii. Ama böyle yapılır yani bu iş. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim Evrim. Her zaman senin için e, konuşmak, seninle konuşmak büyük zevk oluyor. Çok teşekkür, ol. ederim. teşekkür ederim. Sağ Teşekkür Çok sağ ol